İleri derecede kadın erkek eşitliği vardır. Bakın en başta okul emriyordu Allah'ım. ilk oku. Allah İk, oku. Onun sözü ki, ilim kadın erkek bütün müminlere vardır. Yapmaya mecbursun. İlim öğrenmeye mecbursun. Hanım olsun, erkek olsun. ilim öğrenmeye mecbur olsun. Onu emriyordu. Sonra bir hadis-i şerif vardı, daha pek çok var ya da bu, yani şerif'e pek çarpuz oladan İlmi, ilim müminin kaybolmuş malıdır. İnsan kaybettiği mal aramaz mı? Arar. Geçen gün benim şakkım burada kalmış, sağ olsun Mustafa geldi, Aslında aklıma geldi. Burada bırakmışım, sağ olsun geldi, aldı götürdü, kaybolmuş malı. Bunun gibi maddi manevi. Şöyle. İlim müminin kaybolmuş malıdır. nerede bulsun alın. Yabancı olsun. İlim bir cemiyete mahsus değil. İlim geneldir. Cihan şumuldür. İlim cihan şumuldür. O zaman biz de ilmi nerede bulursa alacağız. İngiliz olsun, Amerika olsun, Amerika olsun. Ne olsa olsun ilmi bulduğumuz yerde alacağız. Ancak şart var. Bu ilim faydalı ilim alacağız. Her şeyi almayacağız, faydasızı almayacağız. Yani duası var, Hazreti Peygamber. Ya Rabbi beni faydasız ilimle koru derken. Kötü şeyler de, bu da ilim terdesi aklındadır. Ama ilimdir, o da bir ilimdir. Düşünün şey, gelme, gelme bulduğunuz yerde alın, mu? Ta maçın da veriyor aslında. Maçın, bugün Çin. Düşünün Türkiye ile Çin arasındaki mesafe oldu. Develerle gidecek tarafından bir ay. Marka bile bir, bir yılda gitmiş orada kolaylık gösterildiği halde. Çöller aşağıda büyük dağlar saradağla aşağıda geçip vermeyen boğazlarda geçirecek. Yazgı eşkıyalar kendini kolluyor zor, maşine gitmek zor ama ilim uğruna buna katmayacağız. O ilimimizi alacağız. Ne olursa olsun ilimizi alacağız. Şimdi <gülüyor> bize İslam dini aslında kadın büyük hürriyete kavuşmuştur. Bakmayın siz yobazların böyle şu dedik, dedik dedik dediklerine alın Kur'an'ı okuyun, mevleviye okuyun bile mevleviye tarihin okuyun. Okumanız lazım, bu yolda sınırmadım ki, bu yolu en ince tepulatına kadar bilmemiz lazım, bilemezsek yaptıklarımız zaten bir şey, bir şey göstermez, bu hayatı yaşamamız lazım. Bakınız, sema, hayır evet. efendim yasak, hayır efendim yasak değil, ancak dışarıda yapmak yasak. İçeride, zaman siz sizin evveki arkadaşlarınız kendi evlerini birkaç şey toplandı, yaptılar. Daha evvel bir e, hanımla sema çıkarttık. ama bir hanım esir hanım evinde o zaman aile toplantıları vardı. O ondan da faydalanarak onlara ilk, ilk semanı onda yaptırdık. Bu aşağı ol bir yıl falan sürdü. Narka, serpa, işte tane hanım yaptı. onlar kurtardı. Sizin şansınız yok böyle ama. <gülüyor> bir burada Galata'da yaptık birkaç defa da, şimdi burada da elimizden geldiği kadar, bakın bugün provasını yaptık, ha, bunu şu için aslında söylüyorum, bu prova yaptık bugün, tabii ki ilk defa olduğu için, heyecan da var bir ee, bazı noksanlıklarda oldu, bunu da söyleyeyim ki, bu bir tenkit değil, bir hatırlatış, bir tenkit istemem. Ee, bir, bir hatırlatış. Şimdi bu semahanenin bir bu mevlihanenin bir özelliği vardır. Türbe semahanenin içindedir. Şurada olduğu gibi. Onun için ayinde bir değişiklik vardır. Diğer ayinde gibi değildir. En başta ondan başlayalım. Arkadaşım semazen başınız. Siz içeri nasıl gireceğinizi, nasıl gireceğinizi gayet güzel Tek anlat. Tekrar anlattı. Ee, Tabi teyp yapılan yayınla bir de canlı yayın arasında fark vardır. Teyp'i denk, denk gelmesine şey, onu inşallah bir defa daha yapacağız, onu tam anasıyla geçeceğiz. Devri belediyeye kalkıldığı zaman e, türün önünde bir orada bir türbeyi selamlayıp da geçeceğiz. Birinci devirde, üçüncü devirlerde yok. Bunu aklınızda bulundurun. Baktım birkaç arkadaş bunu yapmadı. Yapılması lazım. E, e, ikincisi merkeze alınan arkadaşımız. Merkezde sema etmedi. Kaçtı, sağa sola kaçtı. Bir şey yapacağına bakın bunu tenkit etmiyorum. Bir bilsinler. E, bilsinler. Sonra... temazen başımızı bey olduğu için bir kenara bir, bir kenar çekiyor işte arkadaşlar burası Bu için acemi acemiliğinden bir de heyecandan bu işi biraz e, acemice yaptı ama şeyle yaptı samiyetle yaptı onu acemiliğine verip herkes yapar bu bu yanlışları. Onun biraz çalışması lazım. Çalışması lazım bu işte başlık zor bir işti aslında. Çalışması lazım. olduğu için yapmayacağız herhalde. Eee okumayacağız. Vezben lazım. Ezebilirim. Bir hak Ez, de edeceğim. Posta gidip gelmem Ben çalışıyorum. tamam Var tamam. geldi şimdi? Yanımda atarım ben sana akşam. onu ezberle. Şimdi az ağzına ettim ki, nagihan falan yok fakat nagihan da bu hemen yapamaz. İşte siz ilk kötü bir defa bunu gördünüz. Yaparsınız. Sonra Semazen'e size, Semazen arkadaşımız aralarınızı eşit şekilde dağıtmaya çalıştı ama olmadı. Olmadı, bilemediğiniz için ne kadar gayret etse olmadı. Şimdi, Postun kapa arasındaki ikiye böldüğünüz zaman semazen sayısı yarısı burada olacak, yarısı burada olacak. Semazen sayısı semazen semazen ortadaki orta dönemde başka çiftse seher aynı sayıda sağda ve solda semazen ne olacak? Kalan semazen sayısı tek ise yani ortada dönemden başka. 10 kişi değil mi Bir kişi ortada dönecek, geriye 9 semazen kalıyor. Dokuz Sema bir, iki, üç, dördü bir tarafta beşincisi tam kostüm karşısında, diğerlerde de Sema'nın öbür olması lazım. Ardettir. Sonra, ilk e, devri bireyde sonra gelip de yani Sema'ya harca başlayan ilki, bir e, yolda ise Sema'nın etrafına Sema'ya edecekse hızla ...çok hızlı hareket edecek ve ta postun yanına kadar gelecek. Ondan sonraki yer kalsın. Ondan sonra yer kalmadığı için ön taraf boş oluyor... Arkta sık, sık oldu. Bugün bunu gördük. <gülüyor> ee, normalde böyle var. ...arkadaşlar semane geliyor, gördüler böyle bir şey olmaz. O, olsa bile semazen başa hemen onları dağıtıyor. Bu, bu olacak. Sonra bir şey de dikkatimi çekti. Gelip de gel, postan önünden geçmek için hemen postun önüne geçilmeyecek. Şöyle merkeze doğru bir hafifçe kayılacak şöyle bir elmanın göbeği gibi. Kayılacak. Tekrar ne kolun postası, postası çarpması diye. Onun da sağdaki arkadaşımızın da yani postun sağdaki arkadaşımızın da o, o alanı Mümkün olduğu kadar çabuk terk etmesi lazım ki arkada Semazan gelecek. O orada bekleyince arkada Semazan bekliyor, yürüyor neler oluyor, ayıp oluyor. Semazan'ın bir gözü arkadaşlarında olacak. Sema ederken bakacağız sağına sonra, aradaki mesafeyi dikkat edeceğiz. Semazan hareketlerine dikkat ede ede edeceksiniz. Semazan başının geldiğini görecek. acaba bana mı geliyor şeklinde? Bakmamız lazım. Daha başka senin de gördüklerin mi vardır herhalde? Dedeciğim birçoğunu söylediniz zaten. Ha, bir ee... de sol ayakta. Arkadaşlar sağ ayakta geçtiler. Post önünden sağ ayakta geçilmez. Sol ayakta geçilir. Devri bireyde sol ayakta posta sırtını dönmesin diye sol ayakta geçilecek. Ee, devri bireyden sonraki selamlar sırasındaki Genel sol ayakta atacaksın bir, iki, üçüncü ayakta selamaya başlayacaksın. Sonra ee, selamlaşmalarda de hatalar oldu. Şurasına bir de arakları muntazam tutacaksınız. Arakları muntazam tutulmazsan bir de semap bozulur. Arakları muntazam önce Post en son arasında çok mesafeli oldu on da benim de kabardım var ama benim kabardım ben normal yürüdüm yani aynı aynı tonda yürüdüm aksama ar, ar, ar, ar, arkalarda oldu ar dikkat edin oldu ayaklar aynı olsun adımlar aynı olsun adımlar aynı göz ucu ne şehini adımına bakın o sol atıyorsa sol sağ atıyorsa Siz, herkes böyle yapsa bozulmaz veya da bir dikkat et et etseniz herkes Birbirine adamına baksa, en öndeki arkadaşınız normal atıyorsa, adamınıza herkes normal atar. Herkes birine bakar, normal atar. Veya da en güzeli ahenge uymak, müziğe uymak. Müzik insanı, en güzel şekilde adam attırır. En büyük dağda, başlayacaksınız, dikkat ediyorsunuz. Fakir, diğer semalarda, devrim belediye başladığında ama beklerim püstün püstünsün ya, şey, şey tabam nansın, otur, otur tabam nansın. Yeni usulü başlayınca adım atarım. Otur tabam nansın, adım atarsın, bu Devre veridekiler dört de usulen ilk kuvveti dardı atarım ama herkes aslında böyle bozulma bozulması. Bilmem başka neler var sen daha iyi gördün öde. Diyeyim, siz hakikaten hepsini söylediniz yani. Benim eksiklerim vardı. Bu Estağfurullah. Yani devri Veled'de selam verirken birbirinizin adımlarınıza dikkat edin. Hani bir sağa sol ve birbirinizin arkadaşınıza sırtınızı dönmeyin bir de. O hoş bir şey değil yani. Onun dışında aranızdaki mesafelere dikkat edin. Bir de seva ederken hep kendinize bakıyorsunuz farkında olmalı Yani sağınızda ve solunuzda kişiyi görmüyorsunuz. O zaman da çok farkında olmadan koca meydanda sıkışıyorsunuz. Ona biraz dikkat edesiniz. Daha rahat olur sizin için. Sonra selam aralarında hep iki iki gruplar toplandınız. birkaç grup toplanın ki madde feş noktasından yakın olanlar da arada büyük boşluk olmadan gitsinler. Mesela bir Fakirin e postun sonunda olanlar toplanıyor. Yani Semazan başında durduğu yerde toplamıyor. Bir de sağda toplanıyor. İki bir ortada boş kalıyor. Hareket eder ki bunlar ta öbür taraftan doğacaklar için Semazan öbür taraftan arada boşluk oluyor. Bu da iki öbür şeylerin başlamasını da ara yeni bir boşluk da yaratıyor. O zaman üç, en azı üç grup yapalım. Bir burada, bir burada, bir de attığı o hayali hattı sağ tarafına sol tarafında hak bir öyle yakın olsun ki arada boşluk olmasın. Dedecim bir de o selam arasında hattı istivayı geçmemek gerekiyor. Yani hangi tarafta kaldıysanız o taraftaki o yakın bir gruba top. Mesela diyelim ki şu hattı istiyor. Şurada kal. Bu tarafa değil de. Ha tabii yakın tarafa, gruba. Yakın tabii çünkü daha selam bittiği zaman sadece selam bittiği zaman dağılık oluyoruz. Üç üç grup yapak en en güzelidir. Bir, sağda, bir solda bir de hemen ortalarda ki <gülüyor> dönmeye başlayınca yürümeye başlayınca orada boş olmasın. Şimdi bu burası bu, yürüyor arada bir boş olsun o buradaki yürüyor. Halbuki ondaki devam ediyor arkasına yük getiriyor. Bunun için inşallah bir, bir dahaki şeyde bir de kadar başta şöyle hatırlatırız. inşallah Bizimle kabahatimiz oldu. Size söylemeyi unuttuk. Meydanı ikiye böldük ama nerelerde duracağınız, baz alacağınız işaretleri söylemedik size. Ee, belli direkler var. Mesela parçayı bölüyoruz ama o parçada ne kadar yakın duracaksınız, ne kadar uzak duracaksınız. O direklerin önünde dura dura gitseniz, mesela onu biz söylemedik size. Mesela dört tane direk var. Bir tanesi şeyde. Tam e, türbenin olduğu yer, geliş alan. Yani, türbenin önünde durun falan dedim ben size. Bir tanesi siz duruyorsunuz. Bir direkte siz, bir direkte bu, bu şekilde duruyorsunuz. Şimdi bir ilerleyiş olduğu zaman sen öbür direğe gidiyorsun. Öyle olunca meydan daha dolu. Az kişi bile olsanız, mesela bugün dördüncü selam iyi yayıldınız mesela. Dolu gözüktü meydan. Hiç farkında bile değilsiniz belki ama. Gayet sanki çok insan varmış gibi, çok kişi seva ediyormuşuz gibi bir şey oldu. Bir dahaki ona söylerim size de direkleri de göstermesi hangi direkler olur? hala gösteriyor. <gülüyor> hala gösteriyorum durmuyorlar dese. <gülüyor> Salta bir de şeyde eee yevvel devrimiz de birbirimize selam verdikten sonra bu tarafta duran kişi üç adımda dönecek değil mi? Orada çünkü bazı arkadaşlar üç işte. adımda eee direkt döndüler. Birisi i̇şte sırtını döndü direkt. Yani. Onu bir daha göstermemiz lazım. Salı gün olmayanlarınız vardı. Onu evet. de. bugün de ee, biraz o, o heyecanlar, o, heyecanlar oldu. Semazen başı ne yapıyor? Hayır. Direklerin hani biz yakın olan tarafa gidiyoruz ya. Semazen başı hangi tarafa gidiyor? Semazen başı da bakıyor. O kişi o direkten çıkıyor. Yani durması gereken yerde Öndeki arkadaşını sıkıştırıyor mesela. Yok, yok. O, hani, bir grup burada bir, bir grup. Semazen başı nerede e, durması gerekiyor? Postu de, de dedeyle Dedenin e, sol tarafında, en yakın tarafta duruyor. Yani normalde ayna nasıl çıkıyorsun? İlk başta sen duruyorsun, tamam. ilk başta duruyorsun sen de. O yüzden aynayı iyi dinlemen lazım. Birinci selam ve selamların bitimine doğru hafifçe yerini bir geziyorsan bile o tarafa doğru gelip hazır durmalarız. Dedeme yakın duracaksın, dede'nin Ben Tabii. sıraya girmiyorum yani. Şu an. Sıraya giriyorsun ya. Yani. Onların en soluna giriyorsun. Öyle mi? Tabii. Hı. Mesela üç kişi toplandınız değil mi? Hı. Ona neden sağına duruyorsun? Veya o kişi, sen, o nevi ki ortada durdun. Hafifçe geldi, sağındaki semazenler de senin soluna geçecek hemen. Ya yani onlar da senin soluna duracak semazenler. O zaman semazen başta ortada tanzim edenken. Işte Artık bir soğuk geçmiyor sonra kalsın. Seram böyle. Sen yap, üssün başkan yapmayacak ama eğer iş postunu öğreniyor, efta geçmiyor sonra kalsanız. Eee semah semanın dönüş yönüne geçeceksiniz. Evet. Onu arkı geçmeyeceksiniz. Semanın dönüş yönü sağdan sonra geçeceksiniz. Yani dedemle ortadaki semah arasından geçeceksiniz. Normal selam verip semazenler çıkıyor ya. Hı hı. Oradan selam verip böyle daire çizip geleceksiniz. O ederken semazenin tazim edeceksiniz. O dönen semazenlerin son bir, bir i̇şte eşit s simetri olacak. Böylece İlk semazen, mutlaka çok hızlı hareket edip, e, önünü açması gerekiyor. Mesela kendinize güvenmiyorsunuz. Birinci semazen, düştünüz. Semazen başının yanında düştü, İkinci, üçüncü selam açısı oluyor. Ben, diyorsunuz ki, o kadar hızlı gidip açamam diyorsunuz, değil mi? Geri çekilin, bir iki adım geri çekilin. Semazen başı selam verdi, semazenleri çağırdığı zaman. Senin arkandaki geçsin önünden. Yani kendine güvenmiyorsun. Belki ayağına bir şey oldu ama çıkmak istiyorsun ama o kadar hızlı düz Geri çekil. Arkandan gelen semazen senin önünden geçsin. Sen kendini iyi hissettiğin bir aradan gir. Dahil ol. Öyle devam mı Mesela biz de Ahmet abi mesela yeni semaya başladı. O kadar hızlı çıkamıyor. Mesela e geri duruyor. Yeni gelen semazenler arkasından geçiyor. Bazen tam öne düşüyor çünkü. ...sonra aradan dahil oluyor. Biraz zaman zamıştığı de var. Ortaya hep aynı ateşe almasın. Değişik ateşe alarsın ortaya. Çünkü orta sematı daha başkadır. Bugün binerek aldık Mehtap ablayı dedeciğim de... ...şey, yürüyüşte biraz sıkıntı yaşıyordu. <gülüyor> Parklar var <vardım> demişti orada ama. <gülüyor> hani daha kendisi de rahat etti. Çünkü o ritme bir, bir uyuyamaz, zorlandı baya. Biraz yürük semat çalışması lazım. Gayet iyi de selamı çıkardı ama. Evet, o yüzden sen kaydın mesela biraz sağa sola. Bir de koordinasyonmuş yani arkadaşlarını görmen lazım, Semazen başını görmen lazım, görmen lazım. Bir de Semazen başı yanınıza geldiği zaman paniklemeyin. Yani bazen bize oluyor. Daha çok size ben yaşamadım da ya yaşa. daha ilk yap oldu. Bize bir panik oluyor. Niye geldi diye falan bir tedirgin oluyor. Halbuki seni hafif böyle düzeltecek, yani yaptığı bir şey yok. Yerini buldur diyor, işte şurada dur falan. Belki sen dalıyorsun çünkü, farkında olmuyorsun. Evet. O çok normal bir şey. O sen hafif böyle bir rütüş yapıyor yani, git, kal. Çünkü mesela, çok sizde de oldu bugün mesela, dedenin yanında duruyor Semazen. Sağ tarafı boşalmış gitmiş. Bayağı açık. Bu hala Semazen burada duruyor. Halbuki orada birinin seni gelip uyarmasına gerek yok. Sen geç yani, önüm bomboş. İşte etrafını o. görmen lazım. İşte o yüzden seni Kontrol gelip etmeni. itiyor farkında. <gülüyor> bazen mesela bugün şöyle bir e, oldu. Sen bazen dedenin yanına geliyor. Bu taraf da dolu. Bu hızı alamıyor, pat diye geçiyor. O da yanlış mesela. Bekleyeceksin biraz, orası... Çünkü buradaki kişi panikleyebilir. Hızlı geçerse... Buradaki semazen seni bir anda fark edemez geldi. Bir, bir bakar, üstüne biri geliyor, kaçacak yeri de yok. Durduk yer onu sıkıştırız. Çok yavaş yavaş. Şimdi sizden ricaım şu, kendi kafanıza göre e, semazen başı sizi geçirsin her zaman. Siz kendiniz şey yapmayın, postun önünden geçmeyin. Onu gösteririm sana. E, o geçirsin. Siz kendiniz yürük yapmayın yani, çünkü siz çok hızlı yürük yapıyorsunuz. Yani şey fazla hızlı yürüyorsunuz. O yüzden x bir, birinci selamda 5 kişi bir taraftaydı, 2-3 kişi sağ tarafta kaldı. Onlar da bir grup, siz birçok sıkıştınız. Direkt böyle e, posturundan pat geçiyorsunuz yani. Onu şey yapar, başı sizi yürütürür. Siz ilk başta yürümeyin. O yürüme işi kendiliğinden biraz ileride olur, öyle hemen olmaz. Bizde bile e, şey oluyor çünkü... O hakikaten zor bir iştir. Semazen dedenin yanından önünden geçerken... O kapının oradaki semazen, bunun geçtiğini görür. O geçerken o da o taraftan geçer. Yani sayıyı hiçbir zaman bozmaz, eşitliği. O başka bir hadise, o zor bir iş. Daha meydanı bir görmek lazım, okumak lazım. Ama ilk başta size sizi şey yürüsün. Semazen başı yürüsün. Siz kendiniz yürümeyin. Herkes yerine bula bula gitsin yani. Evet, çok geniş açılı görmek zor. Bir de meydan büyük. Bakmayın, bu meydanda... Semai çok zor. <gülüyor> Hele ilk sevazen için çok zor. Birden gidecek o kadar büyük bir meydanı, biraz zorlar yani. Yukarıdan Allah'a da. Dedeciğim ben bir de şey Tabii. söylemek istiyorum. Bugün ilk defa hanımların çalıştığı yerde çalışmak nasıl olur? Daracık bir yer. Allah, Allah yardımcıları olsun onların orada. Biz Ahmet abiyle ikimiz zor Bir de Ela girdi aramıza. O Onlar zaman zaman 4 kişi, beş kişi yapıyorlar. Allah yardım çizemezsin. Gerçekten ya. zor yani orada çalışmaları. Biraz da havasız galiba. Çünkü siz gene onlar da şanslı biz derneğin daracık odası, dört, dört temazla Hı. aynı çalışıyoruz. Biz zor onları da. görmedik. Doğru diyorsunuz. Dört kişi şey çalışıyor. Çalıştığımız odadan daha ufak yani. Yarısı şey, kadar. Kayıt odası değil miydi orası? Yok daha iyi. Aa. Birinci odadan. Birinci odadan. Karazhan'ın temanesi bu kadar Daha ufak. Daha, daha küçük Burası çok ha. büyük. Mesela orada semaysız daha rahat edersiniz. Burası çok büyük. Kayboluyorsunuz. Yani. Burada en aşağıya 15 tane semayze olması lazım en aşağıya. Burası 15 tane gitti. Gelibolu ismi 25 semaze düşürmüştük Gelibolu için. O daha büyük dedi hocam. Gelibolu buradan büyük mü dedi hmm. Git git büyük ki. Posta çıkıyorsun bir şey Varana kadar selam bitecek yani. Hiç görmedim şimdi. <gülüyor> 75-30 orada da yaparız. Mustafa Selam bugün şey yok mu? Filim evet, şey. Bu olayları falan haberleri izlerken heyecandan unutmuşum almayı. Öyle bir aparto part çıktı. <gülüyor>